İki topluluğun karşılaştığı gün içinizden yüz çevirip kaçanları şeytan ancak yaptıkları bazı hatalardan dolayı yoldan kaydırmak istemişti. Ama yine de Allah onları affetti. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır. Halimdir hemen cezalandırmaz mühlet verir.